Rabb'in razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizlerin mahcup olacak sözden, mahcup olacak davranışlardan uzak kılsın. Kimi yüzlerin ağrıp, kimi yüzlerin kararacağı bir günde Allah Azze ve Celle yüzleri ak olanlardan eylesin. Aha, evet. Kardeşler, halları yıkattık. Daha nemli. Eğer altınızda yaş veya çekme olursa yastıkları kullanılmayanları altınıza alabilirsiniz. Evet. evet. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize selamun aleyküm. Allah'ın <gülüyor> <gülüyor> Sohbetimize geçen hafta kardeşimizin bir tanesinin sorusuna cevapla başlıyorum.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 Ve herkes de ihtiyacını karşılayabilmek için burada ne yapar? Ticaretten meşgul olurlardı. Cuma günü ticaretin yoğun olması bu dolaylı bundandı. İşte bu sebeple ayette yasaklama sadece ayetle yani alışverişten sınırlı değil namaza gitmeye mani olan her meşguliyet haram bulunmuştur. Evet. Ve Allahu Teala ayette alışverişi açıkça zikretmemiş, zikretmiş olması sebebiyle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 farz hükmündedir. Onu olduğu gibi şu iki kulağına ne yapacaksın? Dinleyeceksin ve belleyeceksin. Başka hiçbir şeyden meşgul ne yapmayacaksın? Olmayacaksın. Ki hadis-i şerifte bu yönü geliyor. Hiçbir şeyler ne yapmayacaksın? Uğraşmayacaksın. Hatta iki kişi konuşsa bile sus bile demeyeceksin. Kavka bile etse ayırmayacaksın. Sen oraya doğru ne yapacaksın? yöneleceksin. Evet kardeşler. Ayette söz edilen ezan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında mevcut olan ezandır. Dolayısıyla namaza lida edildiği zaman alışverişi bırakın emrinin muhatabı da bu ezandır. Yani çok kısa bir zaman aslında. Hutbe ile farzı nedir? Selamına kadar olan bölümdür. İşte bu ezanla namaza, ya yani namazın selamına kadar gitmeye mani olan her şeyi Allah ne yapmıştır?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 Evet. Korku. Korkunun ne olduğunu biliyor musunuz? Tarif etmeye gerek var mı? Can ve mal E Can emniyeti yok. Davut'un kitabı salatta e, bunun çok güzel bir örneği var. Yürüyerek ve binitli binitsiz imayla namaz kılın diyor ya. <gülüyor> Allah Resulü diyor ve Selam beni falan beldeye diyor fedai olarak göndermişti. Oraya girdiğimde diyor ikindinin vakti girmişti diyor.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 yani ilk farz olduğunda iki diye ikişer ikişer farz olmuştur. Sonra muhkim olanlara dörde çıkmış. Seferde yine ilk farz olduğu gibiye düşmüş yani ikiye. Korkuda da bir olarak Resulünün diliyle ne yapmıştık? Farz kılmıştır diyor. Evet korku namazı nedir? Bir, bir rekattır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Biliyorsunuz 17-18 tane meydan muhaveresi olmuştur. Yani savaş olmuştur. Bir fiil katıldığı. Ve bu savaşların içinde ki onun 23 senelik bir nübüvvet hayatı vardır. Ve ayetlerde ne olmuştur? Peyderpey inmiştir. Bir olaya binaen hüküm inmiştir. Namaz farz mıydı? Farz. Farzdı. Ama mesela bir savaş anındayken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 uyanınca. Ama namazın terki nedir? Yok. Kazası da yok. Terki olmayanın kazası da yok. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yapmış olduğu 3 ya da 4 tane kazası hükmünün inmeden önceki zamanıydı. İşte bu ayeti kerime indikten sonra <gülüyor> ordunu ikiye böl. Ne yapsın? Bir kısmına bir rekat namaz kıldır. Öbürleri ayakta kalsın. Ellerinden de silahlar ne yapmasınlar? Bırakmasınlar. Sonra onlar bir rekat kılınca geri geri gitsin öbürleri kılsın. Bu hangi namaz? Korku namazı. Bakın korku namazı yürüyerek binitli, binitsiz yayan ferden, imayla kılındığı gibi cemaatle da ne yapıyormuş? Kılınabiliyormuş. Bunun nafile namaz olduğunu iddia edenler bakırdı. kim nafile iddia ediyorsa ya aptaldır ya da dinini bilmiyor. Evet. Ayetten sabit. Nafile değil. <gülüyor> Demek ki korku namazı bizim için geçerli olan farzdır nafile. Evet evet ya. O için biliyorsan tam bir cahilde. Çünkü nafileyi terk edersen insana bir şey olmaz da farzı <gülüyor> terk eder. Adam deli mi lan düşmanın karşısında nafile kılacak? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. sohbeti devam edelim. Ya, kim soruyor bunu? İlim ehli. Evet. Mes. Konsantre mi <gülüyor> bozuldu? Karşılaşılıyor, şey Orada bizlikheli. Bu Ramazan kardeşim özellikle söylüyorum. Bunu akılcılar sana iki o şekilde getirir. Bizim buna bunu olmazsa bilir <gülüyor> muhtarım sana. Evet. <gülüyor> evet, korku namazında ee, illet korkmak kardeşler. Buna gidip de ben korktum, korkmadım diye bir doktora şuna buna sormanıza gerek yok. Korku korkudur. Korku olduğunda ferden de insan bu namazı ne yaparmış? Kılabilirmiş. Korkunun cemaatlerinde kılın şekli nedir? Budur. Yani ordu ikiye bölünür. Namazı kıldıran iki kılmış oluyor. Cemaatsa bir kılmış oluyor. Bunu anladınız mı? Evet. Ve hangi vakitse bir vakit. Korku namazı bu. Evet. Gelelim. Bunu anladık mı korku namazını? Var mı bir müşkilat? Yok. Evet. Ne olursa olsun bir rekattir. Gelelim bayram namazına. Bayram namazı kadın olsun, erkek olsun kılması gereken bir Müslümanın namazlardan bir tanesidir. Hatta kadınların bazı özel günlerinde bile olsa onlar da bayram namazına çıkarlar fakat cemaatle namaz kılmaz arkada durur onların tekbiriyle ne yaparlar? Tekbir alırlar. Bayram namazı bu kadar önemli namazlarda bir namazdır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İmam Nesai'nin naklettiği bir rivayette Medine'ye hicret ettiğinde bakıyor ki bir karnaval var. İnsanlar bayram yapıyor. Bu ne işte şu bayram, şu ne, bunu bayram. Ben cahiliyedeki bütün bayramları kaldırdım. Size iki bayram. Bir şu Ramazan'dan sonra Şevval'in hilaliyle gözüken Ramazan. İkisi de Zilhicce'deki e, kişinin e, hacının Arafat'tan indiği Arife gününden sonraki kurban bayramı demiştir. Bunun dışındaki bütün bayramların hepsi cahiliye bayramlarıdır değil. Ne yapmıştır? Hükmünü hepsinin kaldırmıştır. Bizim iki bayramımız var kardeşlerim. Bu iki bayram namazı da ne zaman kılınır? Abdullah bin Büsür'ün naklettiği, söylediği bir ifadede Bukhari kitabı talikte bayram namazı babında naklediyor. Biz Bayram namazını, tesbih namazını kıldığımız vakitte, yani kuşluk namazını kıldığımız, yani sabah namazını kerahatı çıktı mı o saatte kuşluğun saatinde bayram namazı ne yapar? Kılardık. Diyor. Bayram namazı kaç rekattır? İki, İki rekattır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, bu namazı kuşluk vaktinde kılmıştır. Ve kuşluk e,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 ikinci rekattadır. İkisi de Fatiha'nın hemen önündedir. Yani birinci rekata başlıyorsun Allahu Ekber. İftah tekbirinin duasını okuyorsunuz. Mesela Sübhaneke diye meşhur olan. Ondan sonra Allahu Ekber. Allahu Ekber diye yedi tekbir alıyorsunuz. Sonra Fatiha Zammül Sure. Ayağa kalktığınızda ikinci rekata beş kere Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sonra Fatiha Zammül Sure. Bayram namazını kılınış şekli budur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Bayram namazında ezan ve kahmet okunur mu? Şimdi Şimdekselde olur mu ezan namazı? Sağolun. Ben cevap veremiyorum. O bilmiyormuş da onun yerine cevap veriyor. Biliyorsunuz Ramazan ayında teravide birçok şeyi çok güzel öğrettik değil mi? Her yeni gelene bir teravide bir kâhmet getirttirdik. Sen hiç namazanda geldin misin buraya? Abdullah yok. Hiç gelmedi mi? Neyse. Tek gelir inşallah. Evet. Bayram namazında ezan ve Kamet nedir? Yoktur. Nafilelerin hiçbirinde yoktur. Ezan ve Kamet sadece neye hastır? Farz olan namazlara hastır bayram namazında da ezan ve yoktur kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bayram namazında e, genelde kıraatında e, Ala suresini ve ikinci rekatta da Gâşiye suresini okumaya kaydetmiştir etmiştir kardeşlerim. Evet. Hutbesini ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdan önce mi vermiştir sonra mı? Evet. evet. Cuma namazı gibi değildir. Biliyorsunuz cuma günü önce hutbe sonra namazdır. Ama bayram günü önce namaz sonra hutbedir. Cumanın hutbesini dinlemek farz evet. Ama bayram namazının hutbesini ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz hutbe vereceğiz. Dilerseniz hutbeye katılın. iş olan gidebilir diye ne yapmıştır? Hutbeyi dinleyemeyecek kadar acele işi olanlara müsaade ne yapmıştır? Etmiştir. Ama cuma hutbesi öyle değildir.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 Normal, yani o yedi ve beş tekbirsiz, iki rekat nafile bir namaz kılması gerekiyor. Dilerse tabii, bu da dilerse. Evet. Bayram namazında müstahap olan işler vardır. Bunlardan birisi nedir? Gusle etmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, guslü, cuma günü, arife günü, Ramazan bayramının günü ve kurban günü, bayramı günü gusledilir diyerek Müslümanı ne yapmıştır? Hust etmeye teşvik etmiştir. Çünkü Müslümanların bir arada bulunmaları, birbirlerini çoğu zaman görmeyebilirler. Kendilerinden tiksindirici bir şey, koku bir şey, Müslüman Müslümandan ne yapmayacak? Şeytanı oynatacak her şeyden uzak durması gereğini tavsiye etmiş ve temizlenmelerini, hust etmelerini emretmiştir. Yine en güzel elbiseleri giymeyi, güzel kokular sürmeyi ne yapmıştır?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 bunu yaşamış olduğumuz toplumda tabi İslam hakim olmadığı için hiçbir şeye nereye has yapmışlar? Sarık mı saracağım? Camide saracağım. Cübbe mi giyeceğim? Camide giyeceğim. Şalvar mı giyeceğim? Nerede giyeceğim? Tekbir mi getireceğim? Camide getireceğim. Namazdan sonra getireceğim diyor. Ya ne yapmışlar? kıstırmışlar. Aslında tekbir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 hemen başka bir gözden bakarlar. Bu da Müslüman'ın dininde samimi olmadığını, yaşantısına dinini tam geçirmediğini ve insanlara da bunu davet etmediğinden kaynaklanıyor. Evet kardeşlerim, bayram namazları da ne yapılıyor? Bu şekilde kılınıyor. Evet, var mı bundan alakalı sormak istediğiniz? Bayram namazı iki rekat Biyolojik sohbetimizde bayram namazı olduğu gün cumaya denk gelirse başımızdan biri düşer ruhsatı verdiniz. Evet. O ne bu nafile namazı İki bayram aynı güne gelirse geçen zikrettiğim için zikretmedim. Başlığını aldım da. Ee, biz her ikisini de kılacağız. Ama siz dilerseniz bayram namazından sonra cumayı ne yaparsınız? Terk edebilirsiniz. Ama biz her ikisinde ne yapacağız? Kılacağız diyor. Yani bayram günü cumaya denk gelirse isteyen cumayı terk edebilir, isteyen kalabilir. Burada ruhsat sanılmıştır. Yani farziyette ne yapıyor? Düşüyor. Allah Resulü diyor ki ben herkisini de kılacağım. Peygamberlerden de en geçim. Ben herkisini de kılacağım. Sizse dilerseniz diyoruz. Evet. Husuf ve husuf namazı yelken. Hiç duydunuz mu?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 Kıraat yaptığı da var, üç yaptığı da nedir? Var, hem üç, hem dört. Yani namazı kirekat, sadece güneş ve ay tutulmasının namazındaki farklılık, <gülüyor> ruhu ve kıraat nedir? Nasıl? Fazladır. Ama maalesef yaşamış olduğunuz şu toplumda pek bilinen bir namaz değildir. Ki neden bilinen bir namaz değildir? Hiç dikkat ettiniz mi? Ya çünkü özellikle işte hamile imandan bir cüz değil ki mürciye bir toplum bu toplum.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 ...çok meşhur bir hadis vardır. Yani sahihtir de... Hani ...bazı hadislerin bir hadis gibi meşhur olan... üç şey istedim. İkisini verdi de... ...birini vermedi hadisi de... ...işte bu kusuf ve namazının birindeki... ...hutbelerinden bir tanesindedir. <gülüyor> Vermediği neydi? Aa, birlik, beraberlik. Evet. Evet. Birlik ve beraberliğini bozma dedim. Ben bunu ezelde öyle takdir ettim evet hutbesi var mıymış varmış vakti ne zamanmış Başlayınca. güneş ya da aynı zaman gece yarısı mı gece yarısı gündüz mü gündüz sabah mı sabah hangi saate gelirse gelsin ne yapacağız o zaman bizim ilk husuf ve husuf namazıyla tanıştığımız 20 seneyi geçmiştir tabi vaktini atlamışız okuduğumuzda arkadaşlara dedik ki akşam işte toplanalım başta toplanalım Dokuz buçukta. Dokuz buçukta toplanalım bir güneş tutulma namazı kılalım. Bir sene önce toplandık, kıldık. Tabi değişik bir namaz oluyor. Rukiye giden, geri geliyorsun, gidiyorsun, gelin. Yani hiç kılmayınca değişik oluyor. Hutbesini falan. Neyse hepimiz ayrı bir sevinçten evimize gittik. Aradan bir hafta geçti. Kitap okuyorum baktım. Güneş tutulduğunda ya da ay tutulduğunda namaza başlanır bitti mi tutulma namazdan çıkılır. Bizim güneş gündüz 11'de tutuldu. Biz akşam 9'u çeyrek gece namaz kıldık. Oldu mu inşallah olmuştur. Ama bilmiyorduk. Yani ilk kılışımız bizim böyle olmuştur. Atlamışız yani vaktini atlamışız. E, fakat bunun da vakti neymiş o vakitte bu Allah Resulü'nün terk etmediği nedir? Bir namaz çeşididir.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 Defalarca tekrar etmeleri falan hep kıyametin nedir alametlerindendir. Buna hasseten dikkat edilmesi gerek. Yani mütefkin alelik dediğimiz bu kari rivayetlerinden ne yapar? Gelir. Evet. Anladık mı? İnşallah. Evet. Bunlar Olur mu sofen içinde? Tabii buyurun. Orukiye gittik. Gitti. Semeyal Hamide. Evet. Buradakini kıyamdan saymayanlar için bu olmaz. Bak, kıyas, yaparsın. Fiyat, değil mi? kıyas yaparsın. Tamam. Çünkü burada bu namaza hastır. Rukiye gidiyorsun. Doğruluyorsun. Fatiha zammı söylüyor. Tekrar gidiyorsun tamam. geliyorsun. O, bu buna hastır. O bu buna hastır. Tamam. Başka soru sona olan... Sıkmıyorum değil mi? Yani. Derslerim. Evet, şey, yok mu? Namazın diğer taraftan hepsi aynı. Aynı. Aynı. aynı. Sadece fazlası, rukiye fazla gidiyor. Kalkınca semallâhu l-menâmide rabbenâ hamd diyorsun ya. Yani. Ondan sonra Fatiha, zann sure tekrar gidiyor, tekrar geliyor. Tekrar gidiyor, tekrar geliyor. Hatta o kadar sıcak bir günde kılınıyor ki kardeşler bu namaz, güneş turma namazı. Hatta evet. oturduk, oturduğumuz yerde başımıza su döktük diyor yani sahabe. O kadar uzattı ki diyor Allah Resulü ve Vesselam. Hı. Düşünün güneş demek ki e, tutulması uzun sürüyor. E, bizim e, yani normal kıldığımız namazlarda biliyorsunuz Kur'an'da kaç tane sure var? 6 bin, şey, 114. Sure 114. 10, tane, 10 tane sure var, 114'ü nereden çıkarıyor? 114. Tabi on tane, ondan yatıp ondan kalktığı için Müslümanlar tıt tıt biti veriyor. El emtihanı. mı? Tabi. 114 sureden kılanların tabi namaz ne yapmaz, kolay kolay. Mezian yani kafaya gazandan su döksene gene serinleyemez. Evet, gelelim istiska namazına. Neydi istiska namazı? Neydi kardeşlerim? Yağmur duası namazı.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 ben katıldım. Hatta kayınpeder de çiftçidir. Defa... Baba kaç kere katıldın yağmur duasına? Hacım da yağmur duasına katıldın mı? Kaç kere katıldın? Çok mu? Yağmadığı zamanlarda orkalar dua yakışıklığında yani orkallar, epey katıldın değil mi? Hiç. Valla alimlerin dediği ki ben katıldığımda yağmur yağdı. Alimlerin dediği Hangi topluluk gidiyor, ramur duasına çıkar, Allah onları geri çevirmez diyor. Hatta gidenler gökyüzünde bir bulut dahi olmasa hep şemşeyle giderler. Gidenler hiç gitmeyenler onlarla dalga olan Ne niye götürüyorsun şemşeyi sen dönüşte görürsün derler. Muhakkak Rabbim rahmetini vermiştir. İki rekat kılınır ve iki rekat namazdan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam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 Elini açmış Ya Rabbi bedeninin tepelerine demiş ve yağmurunu atmıştır dilmiştir Dinmiştir. İstem alimlerinden bazıları bu şeyi getirerek e, istiska namazının hutbesi de vardır. Ne yapmışlardır? Demişlerdir. İki rekattır. Kıraatı vardır. Duası vardır. İleyen hutbede ne yapar? Nasihat de edebilir. Benim gittiğimde e, bir müftü kıldırmıştı. Baya güzel çok sert bir nasihat etmişti. Genelde kırgınlık argınlık üzerineydi. Ve herkesi önce bir şey yaptılar. Öpüştürdüler. öpüştürdüler. Hem de böyle düzgün sarılmayanlara ulan ırzı kırıklarsın yüzünüzden yağmur yağmıyor diye bunlar iyice bir sardırdılar. Ondan sonra namaz dua hütbesi var. Ama önce bir bütün milleti bir şey yapıyorlar. Helallaştırıyorlar. Evet, ondan sonra yağdır. yağdır. yağdır. Evet. Yağmur'un duası da nedir? budur. Yağmur da Allah'ın nedir? Elindedir. Bu da nedir? Rabbim'dan gelen Rabbimiz'den gelen bir şeydir kardeşlerim. Evet. Anladık mı? Anlamadık mı? Anladım. Anladım. Gelelim cenazeye. Gelelim mi? Gelelim. Gelelim. <gülüyor> gelelim. Evet. Müslüman'ın Müslüman üzerine kaç hakkı vardır? Altı. Veş.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 Almayan insanın üzerinde bayağı bir ne vardır? Ağır haklar vardır. Ölüm. İkincisi nedir? Aksırmışsa hamd ona teşvik vardır, dua vardır. Yani hamd ederse Hastalanmışsa evet. ziyaretine evet. gitmek vardır. Orada yoksa varmış gibi müdafasını yapmak vardır. Hani diyorlar ya avukatımsın? Evet avukat olacaksın. Başka? Davet.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 Ey amcacığım, bir kelime söyle. Sana bununla yardım edeceğimi umuyorum diyor. Bu da gösteriyor ki sekaret haline düşen birine La ilahe illallah sözünü ne yapma? Telkin etme. zorlamam Yok. Telkin edeceksiniz. Yanında La ilahe illallah sözünü söylemenizde e, söylemeniz gerekiyor. Evet. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam kimin son sözü la ilahe illallah olursa o nereye gider? Cennete, Cennete gider diyor. Allah hepimize iman üzerine ölmeyi Yine kardeşlerim sünnet olan ölenin gözlerini kapatmak ve onun için ne yapma? Doğru. Evet. Ümmü Seleme'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Selemen'in yanına geliyor. Onun gözleri açık vaziyette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona dua ediyor ve mübarek elleriyle gözünü ne yapıyor? Kapatıyor. Hem dua, hem de gözünü ne yapıyor? Kapatıyor. Ruh bedeni mi takip ediyor yani? Onu müşahede edince daha iyi hatırlarız. Başlayır.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 yani teşhisin içi, teçhizin kefenlenmeydi, yıkanmaydı çabuk yapılır kardeşler. Cenaze ne yapılmaz? Bekletilmez. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cenazede acele edin. Eğer diyor o salih insansa daha beni ne bekletiyorsunuz der diyor. Eğer facirlerdense nereye götürüyorsunuz diye ağlar yani adamı bağırttırmayın diyor.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 Bir Müslüman çıkıp donun borcunu ne yapabilir? Üstünebilir. Hemen sahabelerden bir tanesi Ey Allah'ın Resulü onun borcu benim. Veya iki tanesi ben. işte biz paylaşıyoruz. Kıldır Ey Allah'ın Ve hemen o anda onun borcu ne yapılıyor? Kapatılıyor ve o Müslüman da kabre güzel bir şekilde konuyor. Bu da Müslümanların üzerine sünnettir. Ama bunu nasıl bilirdiniz? diyebilir deyin. Hakkınızı helal ediyoruz mu? Gitti evet, Çeviriyorlar. Halbuki bu böyle değil. Borcu var mı diye ne yapılır? Sorulur. Bu sözü kaldırdılar. Hakkınızı helal edin, helal edin, helal edin. Helal edin, helal edin. Yallah konum gidiyor. Olmaz. Böyle değil. Sen de size çıkamıyorsunuz mu? Elinizdeyle koydum yok. İşte <gülüyor> desin. Diyecek, öbürü de şey yapacak. Üstüne yürüyüp adamı dövmeyecek der. Orcu varken Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldırmıyormuş geçen söylediğinde. Demedir söyledi, nerede geziyor? <gülüyor> Aynen. Şimdi Aynen. Aynen. Evet. Demek şimdi <gülüyor> duydum ben. <gülüyor> Gerçekten. Demek, Demek şimdi daha. tamam. Ölü hazırken yapılacak bazı şeyler vardır. Bunlardan birisi ölünün yüzü açılıp öpülebilir. Onun hakkında güzel sözler yüzüne ne yapılabilir? Selam. Söylenebilir. Aleyhissalatü Vesselam'ın vefatında Ebu Bekir Efendimiz orada yoktu. Gelince mübarek yüzünü açmış, öpmüş, dilin de güzel, önün de güzel, ey Allah'ın Resulü diye ne yapmıştır? Buna güzel naatlarda bulunmuştur. Bu da bizim için nedir? Önemli bir e, sünnetlerden bir tanesidir. Yine kişinin ölümünde o cenaze için ağlamakta bir sıkıntı nedir? Yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oğlu İbrahim vefat ettiğinde ne yapmıştır? Üzülmüştür ve ağlamıştır. i̇bn Mesud şaşırmıştır. Ya Allah Resulü sen de sende mi ağlıyorsun? Ey İbrahim biz seni çok sevdik. Ölümün bizi mahzun etti. Kalp hüzünlendi, göz yaşardı. Vallahi bu isyandan değil demiştir. İsyan olmadığı müddetçe bu ne yapmalı? Gayet doğal bir şeydir. Çünkü fıtridir. insan üzüldüğü gözünden ne yapar? Yaş gelir. Kalkıp oynayacak hali yok. Mahkep ağlayacak. Ama burada yakayı paçayı yırtıp vay falan gitti, niye gitti? Dönüp gelse adam ulan bunlar mı benim için ağlıyor diye bakar ya yani. Yaka paça yırtmak cahiliye adetleri nedir? Haramdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben iki bet sesle harbetmek için gönderildim. Birisi şu çalgı cemgi müzik sesi, ikincisi de ünlülerin arkasından yakılan şu at. Ah. Evet. Yastık. At. Ah. Tüm çalgılar hangi? Kavalda dahil. Kavalda dahil. Allah Resulunü İslam ve Selam Cafer vefat ettiğinde Cafer'in evine yemek getirin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 müminlerdense Allah kabrini ne yapsın? Bol etsin, günahını affetsin, cennetliklerden eylesin. Hayır duada bulunmaktır. Oturup bir de Yasin okumak vardır. Neydi? Kur'an okuyoruz evet. He? Onun da bir maktubu var mı? Bir de şey mi var Dua küreleri okuyoruz. O yok işte. Yani ölüye değil, diriye okunan bir şeydir. Allah Resulullah şey. hiç hiçbir zaman ne bir kabre gidip Kur'an okumuştur ne ölüye gidip yanında hatimler indirmiştir, ne de Kur'an okumuştur. Ne sahabe yapmıştır, ne tabiin yapmıştır. Maalesef daha sonraki gelen insanlar İslam'ı hayatlarına geçirmeyince bir sıkıntı başlamış. Ne yapalım? Bu Kur'an, bir hayat dizabı. Hadi sünneti terk ettik, ya sakala bıraktık, ya cübbeye, ya şavlara, hayatta onu da geçtik. E burada ne yapacağız? Ne yapacağız? E bari hiç okumluyuz. Güzelce bakırdan kap yapalım, işleyelim, bu arasalım. Başka ne yapalım? Evlenirken hediye verelim. Başka? yok okuyalım. Başka? Korkuyorsa yazalım. Hastanın altına koyalım. Başka? Ölünce gidelim, kabrinde okuyalım, evde okuyalım. Ama bunu hayata ne yapmayalım? Geçelim. Geçirmeyelim. Kur'an diriler içindir, ölüler için değildir. Ölüye okunan Kur'an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 hatimlerin inmesi bunun caiz olduğunu ne yapmaz Göstermez. Doğru olan onunla amel etmektir. Hocam Ebu Davud'tan gelen nakille kıyasaktılardı. Gelemeyiz ya. Yani, i̇şte dedim ya. Sen soru sorarken cevabını dinlemediğin. Sahih, sahih hiçbir rivayet yok. Klasik naklen bir rivayet, yani. i̇şte, rivayet yok. İşte sahih hiçbir rivayet yok. Soru sorarak ya cevabını bir kaçırıyorsunuz. Tekerrür tahmini. Peki bir ölünün yani birinin öldüğünü duydunuz. Yani benim öldüğümü duydunuz. Ne yapıyorsunuz? İnna Allâhi ve İnna ilâhi râcîu. Müminlerin Başıma bir, bir gibi, haber geldiğinde, cenaze haberi geldiğinde, İnna Allâhi ve İnna ileyhi râcîu. Biz Allah'tan geldik. Yine Allah'a dönücüleriz. Sözü nedir? Sünnettir. Bu da aynı zamanda <gülüyor> Bakara suresinin bir tarihi okunması. Her kötü, Tabi, her kötü yok. Her e, uygun olmayan bir şeyde, yani bir, musibet bir musibette söylenen e, zikirlerdendir. Çünkü o müminler başlarına bir musibet geldiğinde innâillahi ve inna eleyhi rahmetalli denir. Bakara Suresinin 156. Yanlış hatırlamıyorsam, bakın 155-156. Lokman yedi. Hocam şu soru, kesinlikle bir açıklık getirir misiniz yani? Kadınların hangi evet. safta bulunması? Bir bakıyoruz ortada, bir bakıyoruz başta, bir bakıyoruz evet. sonunda. Kadınlar yani cenazede hangi safta dururlar? Kadınlar mı? Evet. Kadınların cenaze... Cenaze değil mi? Cenaze değil mi? Kılma hükümlüğü yoktu zaten? Şimdi kadınlar hangi saf olursa olsun erkeklerin saflarının arkasında. Çocuklar, çocukların saflarının arkasında durmak zorunda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 Yıkamak, yıkamak nereden aynı bir insan nasıl gusledilirse öyle guslettirilir. Yani <gülüyor> sağından başlanır. Hatta azalarını bir, üç, beş, yediye kadar yıkamak da nedir? Sünnettir. Üç parça kefenden ne yapılır? Kefenlenir. dışarıya bir bakın. Kim girdi çıktı? Biri var içerisinde. Kim Bu var? Bunlar mı? <ya? gülüyor> Kim o? <gülüyor> ha, o mu gelmiş? Ee, üç parça kefen vardır. Kadın olsun, erkek olsun hiçbir zaman avret mahallinde ne yapılmaz? Bakılmaz. Ee, erkekse göbekle diz kapağı arasına kalın bir bez bırak konuş ve erkek yıkadığında eli deriyi hissetmeyecek şekilde bez dolar ve kaynar sularla güzelce komple her tarafını ne yapar?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 Kefenleyelim. Biz de Bunu ben eski keçeyi. Durur. Çok olur. olur. istemem. şey değil. Evet. cenaze namazı da kaç rekattır? İki rekat. değil mi Ben sana biliyorum düşecek. Ezani kâmedi de vardır, değil mi? <gülüyor> Selası mı vardır? Çoktur. Bidat, üç mü? Kaç sezdini? Sezdi yok. Ayaktan. İki, iki kez. İki <gülüyor> <gülüyor> ya. Yani uyuyor uyuyor. Yani Bin da <gülüyor> düşüyor Hayır, selam selam ha. Var Nasıl? Var Selası var mı? Yok. Selası yok.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 Cenaze namazını kılın şekli nasılmış? Doğulmuş. Birinci tekbirde Fatih. İkinci tekbirde bari, Sahih bari. Barik. Üçüncü tekbirde Meyyit'e dua, dua. Dört, beş, altı tekbirde de kıldığı var mıdır? Var. Vardır. Her Bu tekbirlerin hepsinde Meyyit'e dua vardır. Dua çoğaltılabilir. En son ki Allah-u Ekber'de selam vardır. O kadar. Eee İnşallah çarşambaya unutmam. Ben bir kefen getireyim buraya. Sevda. Eee Tabii, tabii o yani şekilde bu şekilde devam şey, edelim. Sahneki Allahümme ve hamdike ve şedena ila illa, illa ente estağfiruke ve eseluke ve elhamdülillahi rabbil alamin. Şimdi kapatın. Selamünaleyküm. Sorularınız varsa böyle kardeştir. Tamam. <gülüyor> Kapattım mı?